Hikaye, küçük bir çocuğun yaz tatilini köyde dedesi ve babaannesiyle geçirme kararı almasıyla başlar. Bu karar, çocuğun büyük şehirdeki modern yaşamdan uzaklaşıp köy hayatının samimiyetine adım atmasını sağlar. Köy, onun için yeni bir dünya gibidir. İnsanlar daha sıcak, yaşam daha yavaş ve her şey çok daha farklıdır. Ancak en ilginç olanı dedesinin işlettiği bakkaldır. Bu bakkal Köy halkı için sadece bir alışveriş yeri değil, aynı zamanda sohbet, paylaşım ve dayanışma alanıdır. Dedesi bakkalı büyük bir sevgi ve özenle işletir. Çocuk dedesine yardım etmeye başladığında bu işin sadece ürün satmak ve para kazanmak olmadığını, aynı zamanda insanların ihtiyaçlarını anlamak, onlarla empati kurmak ve onlara yardım etmek anlamına geldiğini öğrenir. Bakkalın işleyişi dedesinin pratik zekası ve çözüm odaklı yaklaşımlarıyla daha da renklenir. Dedesi, müşterilerle esprili ve dostane bir şekilde konuşur, onların dertlerini dinler ve gerektiğinde onlara destek olur. Bakkalın müdavimleri arasında köyün farklı karakterleri vardır. Her bir müşteri kendi hikayesiyle bakkalı ziyaret eder. Kimi zaman eğlenceli, kimi zaman duygusal olaylar yaşanır. Örneğin, bir gün yaşlı bir kadın bakkala gelir ve aldığı ürünler için teşekkür ederek çocukluğundan bir anısını paylaşır. Başka bir gün, bir çocuk elinde çok az parayla gelir ve istediği şekerleri almak için çare arar. Dedesi, her zaman olduğu gibi bu durumu gülümseten bir çözümle sonuçlandırır. Çocuk, dedesinin yanında çalışırken pek çok şey öğrenir müşterilerin ihtiyaçlarını anlamayı, dürüst olmayı ve insanlara sevgiyle yaklaşmayı deneyimler. Dedesi ona sadece ticareti değil, insan ilişkilerinin değerini de öğretir. Özellikle zor zamanlarda bile gülümsemeyi, sabırlı olmayı ve paylaşmayı öğrenir. Baba annesi de hikayede önemli bir yer tutar. Onun şefkatli tavırları ve köydeki günlük yaşama olan katkısı çocuğun köy hayatına uyum sağlamasına yardımcı olur. Hikaye ilerledikçe Çocuk dedesinin geçmişini daha iyi anlamaya başlar. Dedesi yıllardır bu bakkalı işletmekte ve köy halkına hizmet etmektedir. Çocuk dedesinin köyde ne kadar sevildiğini ve saygı duyulduğunu fark eder. Bu onun dedesine olan hayranlığını artırır ve kendi hayatında da böyle bir iz bırakmak istediğini düşünmesine yol açar. Bir gün bakkalda yoğun bir gün yaşanır ve dedesi biraz yorulur. Çocuk bakkalı idare etmeye çalışırken Birkaç hata yapar ama dedesi bu hatalardan ders çıkarmanın önemini anlatır. Bu deneyim çocuğun özgüvenini artırır ve sorumluluk bilincini geliştirir. Köyde geçirdiği bu yaz onun için bir dönüm noktası olur. Şehirdeki hayatın karmaşasından uzaklaşıp, insani değerlerin ön planda olduğu bir dünyayı tanımanın mutluluğunu yaşar. Sonuçta çocuk dedesinden öğrendiği değerleri, ve bakkalda yaşadığı anıları hayat boyu unutamayacağını fark eder bakkal, onun için bir ticarethane olmanın ötesinde sevgi, dayanışma ve insan ilişkilerinin anlamını keşfettiği bir okul gibi olmuştur. Bu yaz tatili çocuğun hayatındaki en unutulmaz anılarından biri olarak hafızasına kazınır dedemin bakkalı, Aile bağlarının, insani ilişkilerin ve paylaşımın önemini sıcacık bir dille anlatan, hem güldüren hem de duygulandıran bir hikaye olarak okurlarına keyifli bir deneyim sunar.